Radyo Tiyatrosu Günün gelmesine yarım saat kaldı Martin Doğrusu beklediğimiz kimseleri çok merak ediyorum Ben de öyleydi Bakalım adayı satın alan zengin de onlarla gelecek mi? Pek sanmıyorum Bize verilen listede sekiz kişinin ismi var Ama bunların arasında Avun diye bir isme rastlamadım Zenci adasını satın alan zengin adamın adı Avunmuş. Sen bu Avun denen adamı hiç gördün mü? Yo, aslına bakarsan onu tanıyan pek az insan var Gazetelere baksana, ada satıldığı zaman hepsi çeşit çeşit şeyler yazdı. Ama birinin yazdığı öbürünü tutmuyordu. Önce yat meraklısı bir Amerikalı milyonerin burayı satın aldığı, son derece şık bir villa yaptırdığı söylenmişti. Daha sonra ada satışa çıkarılmış, gürültülü ilanlardan sonra avın adında birisinin eline geçmişti. Bize verilen listedekileri Zencihi Adası'na davet eden milyoner olsa gerek. Londra gazetelerinde asıl bundan sonra inanılmaz avadisler aldı yürüdü kodulara bakılırsa adayı Hollywood'un ünlü sinema yıldızlarından birisi kiralamış. Meraklı gazete yazarlarından kurtulup başını dinlemek için adını gizliyormuş. Yalnız bir gazete bunu yalanladı. Onun iddiasına göre Zenci Adası'nda genç bir lord balayını geçiriyordu. Bir başka gazete ise amirallik dairesini işe karıştırmıştı. Orada bir takım önemli silahlar denenmekteymiş. Kısacası bu mevsimde Zenci Adası gazeteler için ilgi çekici bir konu oldu. Edi... Bak, Paddington treni gözüktü. Sen motoru hazırla da bir an önce yerleştirelim şunların eşyalarını. Motor hazır zaten. Ha, bak, yolcular da iniyor. Bu mevsimde konuklardan başkası gelmeyeceğine göre... ...şu yaşlı kamburu çıkmış olan adam... ...yargıç Warren olsa gerek. Adamda da tam bir yargıç yüzü var. Bu tarafa doğru geliyorlar. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz... Sizlerden isimlerinizi ve daha sonra da motordaki yerlerinizi almanızı rica edeceğim Ben Yargıç Warren ee, Buyurun efendim şöyle geç Ben, ben Philip Lambert ee, Tamam buyurun Vera Buyurun, buyurun şöyle geç Emine Bront ee, Emekli General MacArthur En arkaya ben kaldım Adım William Blow. E Buyurun şöyle motora geçin lütfen. Alt kişi birden taşıyacağına emin misiniz? Elbette sayın bayan. Altı değil on beş kişi bile taşır. Tabii rüzgar olmaz. Hava da bugünkü gibi güzel olursa. Aa, bakın bir araba geliyor. Herhalde beklediğimiz konuklardan biridir gelen. geç kalmadım inşallah. Ee, hayır efendim, isminiz Armstrong. Doktor Armstrong. Aa, evet, hoş geldiniz doktor. Sizinle birlikte konuklarımızın sayısı 7 oldu. Demek ki bir eksiğimiz kaldı. O da durun bakayım. E, An Anthony Morston. Evet, e, biraz bekleyeceğiz Beklememiz şart. Mı? Ne yazık ki öyle efendim. Bana bildirilen emirde 8 kişi adaya götürmem isteniyor. Bakın, bir araba son hızla tepeden aşağı iniyor. Çılgının bir anlaştan ölüme koşar gibi bir hali var. Hiç de değil. Ancak cesur insanlar böyle ağlamak olabiliyor. Saçma. Araba buraya geliyor. Herhalde beklediğimiz konuk. Selamlar baylar. Selamlarım. Yanılmıyorsam hepimiz Zenci Atası'na gidiyoruz. Pek kıvrak bir zekanız var bayım. <gülüyor> Anthony. Anthony Morstan. Evet baylar. Tamam olduğumuza göre hareket edebiliriz. Nayet Adası. yazan Agata Christie. Radyoya uygulayan Cemalettin Özel biçer Reji Ersan Uysal. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Eddie Metin Çekmez, Martin Engin Akçelik, Philip Kayhan Yıldızoğlu, yargıç Boran, Türker Tekin, Vera Celile Toyon, Emili Hale Akınlı, General MacArthur, Nüvit Özdoğru, Blor. Turgut Boralı, Dr. Armstrong, Şener Şen, Hizmetçi Oya Aydınat, Antoni Atacan Arseven, Polis Şefi Ersan Uysal, Polis Engin Köprücü, Uşak Metin Çoban. Ginerken dikkat edelim lütfen. E, verin bana sayın bayan. Tamam böyle buyurun. Bu merdivenlerden yukarı çıkacaksınız Şahane bir yer Hoş geldiniz efendim İçeri buyurunuz Buyurun böyle Terasta oturmak ister misiniz efendim Her şey emrinize hazırdır Yatak odalarına çıkıp dinlenmek isteyenlere Karım odalarını gösterecektir Yemek saat sekizde hazır olacak İzin verirseniz ben odama çıkmak istiyorum Ben de Ee, bu adı sizin bayan Emili Teşekkür ederim Burası da sizin efendim Teşekkür ederim Umarım bir şey eksik değildir ee, Şu karşıdaki camlı kapı banyoya açılır Bir şey ister misiniz? Hayır bir şeye ihtiyacım yok Eğer olursa zili çalarsınız Ben bayan avının yeni sekreteriyim Herhalde haberiniz vardır Hayır bayan Vera ben hiçbir şey bilmiyorum Bize yalnız konukların bir listesi verildi Odaları hazırladım Bayan Avın size benden hiç söz etmedi mi? Buraya geleli bir hafta kadar olduğu halde... ...Bayan Avın'ı hiç görmedim. Hizmetçiler çok mu bari? Hayır, bir ben bir de kocam iki kişiyiz. Adınız? Rogers, Ethel Rogers. Ben aşçıyım efendim, kocam da servise bakar. Tabii bu kadar kalabalık beklemiyorduk. <gülüyor> evet zor bir iş. <gülüyor> ne yapalım yetişmeye çalışacağız... Eğer bayan avın büyük şölenler vermek niyetindeyse Elbette yardımcı bulmayı da düşünmüştür Sanırım öyledir İzninizle Burada her şey bir tuhaf Ada insanlar, Ev Bu oda Her şey bembeyaz bu odada Aynanın iki tarafında büyük beyaz abajurlu elektrik lambaları var. Ocağın üzerine beyaz mermerden kocaman bir ayı heykeli koymuşlar. Bu heykelin karnında da bir saat var. Yanında da bir çerçeve. Evet, şiir yazılı içinde. Ah, <gülüyor> bu, bu benim küçüklüğümde dinlediğim bir ninni. On küçük zenci yemeğe gitti. Biri bo oldu, kaldı dokuz. Dokuz küçük zenci pek geç yattı. Biri uyanmayı unuttu. Kaldı sekiz. Sekiz küçük zenci bir küçük baltayla odun kesti. Biri iki parça oldu. Kaldı yedi. Yedi küçük zenci adada gezmeye çıktı. Biri dışarıda kalmak istedi. Kaldı altı. Altı küçük zenci kovana dokundu. Birini arı soktu. Kaldı beş. Beş küçük zenci... Yasaları inceledi, biri avukat oldu. Kaldı dört. Dört küçük zenci denize girdi. Birini balık yuttu, kaldı üç. Üç küçük zenci hayvanat bahçesinde dolaştı. Birini ayı boğdu, kaldı iki. İki küçük zenci güneşte oturdu. Birini güneş çarptı, kaldı bir. Bir küçük zenci tek başına kaldı. Gidip kendine astı. Tamam. <gülüyor> Burası Zenci Adası değil mi? Şimdi buraya gerçekten yakışıyor. Deniz ne kadar güzel, bazen de ne kadar hain. Deniz insanları uçurumlara çeken düşman. Denizde boğulmak, boğulmak, boğulmak. Hayır, hayır geçmişi hatırlamak istemiyorum. Hayır düşünmek bile istemiyorum. <gülüyor> e baylar, yanılmıyorsam hepimiz Bayo Ağvı'nın davetlisiyiz. Birbirimizle tanışsak iyi olur. Ben emekli ceza yargıcı Vork. Ben de emekli general MacArthur. Adım Philip Lombard sadece. Ben de Anthony Morstum. Sporla uğraşırım. Tabii her türlü sporla. Aslında hayat sporcusuyum. Yaşamayı, özellikle maceralı yaşamayı severim. Ben Doktor Armstrong. Şu ünlü operatör mü? <gülüyor> Öyle sayılabilir. Ya siz? Adım Blor. Emekli polis komiseriyim. Halen dedektiflik yapıyorum. Evet, evet sizi hatırlıyorum. Yanılmıyorsam bir davada karşılaştık. Evet, olabilir. İçkiler içeride hazır. Önce ev sahiplerini görmek lazım. İmkansız. Neden? Burada yoklar. Şaşılacak biri henüz aklıma ermedi. Constance Avan'ı tanır mısınız? Efendim? Hayır. Sanmam. Daha doğrusu şu anda hatırlamıyorum. Anlamadım. Bakar mısınız? Ee, buyurun. Lady Constance Avının bu akşam gelip gelmeyeceğinden haberiniz var mı? Hayır efendim. Şüpheli şeyler bunlar. Bulanık şeyler. Yemek hazır. Yemeğe buyurun efendim. <Gülüyor> Bayanlar baylar lütfen susunuz. Sizi aşağıdaki cinayetlerle suçluyorum. Dr. Edward George Armstrong 14 Mart 1956'da Louisa Mary Glessie'nin ölümüne sebep oldunuz. Emily Caroline Brandt 5 Nisan 1958'de Beatrice Taylor'ın ölümünden sorumlusunuz. William Henry Bloch 5 Nisan 1958'de ölen James Stephen Launder'ın ölüm nedeni sizsiniz <Gülüyor> Vera Elizabeth Clayton 11 Ağustos 1962'de Cyril Hamilton'ı öldürdünüz <Gülüyor> Philip Lombard 1961 Mart'ında Güney Afrika kabilelerinden 20 kişiyi bilerek ölüme terk ettiniz General John Gordon MacArthur 1941 Haziranında karınızın aşığı Arthur Richmond'ı soğukkanlılıkla ölüme gönderdiniz. <Gülüyor> Anthony James Morton 26 Nisan 1967'de iki küçük çocuğu arabayla ezdiniz. Yargıç Lawrence John Warren 10 Haziran 1963'te Edward Sit'ini suçsuz yere idam ettirdiniz. Thomas Rogers ve Ethel Rogers 6 Mayıs 1965'te Efendinizin ölümüne göz yumdunuz karım, karım Önemli bir şey yok Sinirden ileri gelen bir baygınlık Neredeyse kendine gelir eh, Çabuk çabuk bir kadar getir kim konuştu? kim konuştu nereden geldi o ses Hakaret ettiler bizi hakaret Ses Buradan neler oluyor? Nedir bu pis şaka? Ses buradan geldi! Bu içinde bulunduğumuz salonda. Kim konuştu kim? Hem hadi biri olamaz! Şu kapıdan geldi galiba! İşte! İşte kımıldama yakaladım! Haa! Gördüğünüz gibi son model bir tek Bakın! Suçlular! Savunmanız için söyleyecek bir şeyiniz var mı? Kesin! Kesin şunun sesini Anlaşılıyor, bizimle şakalaşmak istemişler bizimlerin verin doktor onunla konuşmalıyım yeter kendine gel Ciddi bir şey yok işitmiyor musun Biraz doğrul Bak sana ilaç getirdim Rica ederim Ethel Hadi kalk Pek ayıp bu çocuk gibi Zorlamayın kendini toplasın İşi anladık bayan Rogers Ciddi bir şey değil bizimle şakalaşmışlar Ben Bayıldın mı doktor? Evet küçük bir baygınlık. Hatırlıyorum. Aman Allah'ım o ses. O müthiş ses. Aa, hele şunu için bakayım. Teşekkür ederim. Bir, bir yudum daha içeyim. O ses... O ses bana şey verdi. Birdenbire... Tabii hepimizi şaşırttı değil mi? Bunlar alçakça yalanlar. Olacak şey mi bu efendim? İftira elbette. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teybi kim çalıştırdı? Siz mi Evet ama ne olduğunu bilmiyordum efendim. Yemin ederim ki bilmiyordum. Eğer bilmiş olsaydım... Bilmediğiniz bir şeyi neden çaldınız öyleyse Bana böyle emredilmişti Yani Bay Avın bana yazdığına göre yemekten sonra Konuklar salona geçip kahvelerini içerken Bu teyp çalınacaktı Bandı mektupta yazıldığı gibi masanın çekmecesinde buldum Makineye taktım Kahveleri verirken karım çalıştırdı eh, Akla yakın bir hikaye Gerçeği söylediğime yemin ederim bayım Neden yalan söyleyeyim Bandın üzerine yazı var mı <gülüyor> Üzeri yazılı Ne yazıyor Ölüm şarkısı Bütün bunlar hayasızlık Baştan aşağı edepsizlik Namuslu insanlara karşı bu kadar düşüncesiz iftira olur mu? Görüşelim efendim Bu Bay Am'ın her kimse meydana çıksın Doğru ...Bay Avun kimdir önce bunu öğrenelim. Galiba bütün mesele de burada. Evet evet. Bu nokta çok önemli. Rogers... Efendim? ...beni dinleyin. Bay Avun kimdir? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Daha yüzünü bile görmedim. Yüzünü görmediniz mi? Satmalıyorsunuz. Bizi budan yerine koyuyorsunuz. Ne haddimi efendim. Doğru söylüyorum. Biz buraya gelelim bir hafta oldu. Primut'taki bir iş bulma kurumunun... ...aracılığıyla görevlendirildik. Şartları bize bildirdiler. Razı olduk. Bütün bunlar mektupla oldu. Hatta buraya geldikten sonra yapacağımız işler bile mektupla bildirildi Pekala Rogers Sen şimdi karını yukarıya çıkar biraz dinlensin Eee baylar Artık bildiklerimizi bir araya getirmenin zamanı geldi Hadi bakalım Evinde bulunduğumuz adam hakkında ne biliyoruz Sırayla bunu anlatalım Evet Bayan Emily sizden başlayalım Pekala Mesele basit bir mektup aldım İmzasını okumak imkansız Beni buraya davet ediyordu Ben de biraz dinlenmek amacıyla geldim Şimdi size gelelim Bayan Vera evet. Bir okulda öğretmenim Yaz tatilimi değerlendirmek için iş arıyordum bir mektupla Bayan Avın'ın ah sekreterliği teklif edildi İçinde 20 sterlin vardı Ben de kalktım geldim Bayan Avın'ı ah hiç tanımıyorum Buyurun Bay Moston Ahbaplarımdan birisi bir telgraf çekmişti Şaşırmadım desem yalan Çünkü ben kendisini Norveç'te sanıyordum Buraya gelip kendisini muhakkak görmemi istiyordu Pekala Ya siz doktor? Ben burada doktor olarak bulunuyorum Yani hastaya çağrıldım. Şu halde avın ailesini tanıyorsunuz Hayır tanımıyorum Ücretle mektuba ilave edilmişti Size emniyet vermek için böyle hareket etmişler Siz generalim Avın imzalı bir mektup geldi Burada eski silah arkadaşlarıma rastlayacağım yazılıydı. Ya siz Bay Lombard? Aynı şey. Bana da arkadaşlarımdan bahseden bir mektup geldi. Peki siz Bay Blor? Ben burada görevli olarak bulunuyorum. Bildiğiniz gibi özel dedektifim. Bay Aban'dan bir mektup aldım. İçinde bir çek vardı. Burada bulunanları kontrol edecektim. Nasıl bir tehlike varmış ki? Bayan Aban'ın elmasları çalınabilirmiş. Ama şimdi kendi kendime soruyorum. Acaba dünyada bay ve bayan avın diye kimse var mı? Hiç olur mu? Çılgınlık bütün bunlar. Haklısınız bayan Vera. Şimdi tamamıyla eminim ki bizi buraya bir deli davet etti. Hem de korkarım ki bir cinayet delisi. Kısaca... Ev sahibimiz bizim hakkımızda çok şeyler biliyor bundan eminim. Şu de yalan değilse tabii. Bu yalan, nasıl yalan, yalan Elbette yalan. Rezilce yalanlar bunlar efendim. Karımla ben asla cinayet işlemem. Hakan şimdi bağırmayı. Bu Melun delinin ne yapmak istediğini akıllarını. Beni dinleyin lütfen. Bilinmeyen dostumuz Edward Sitin adında birini kasten idam etmekle suçluyor beni. Seaton'ı iyice hatırlıyorum. 1962 yılında parasını almak için ihtiyar bir kadını boğarak öldürmüştü. Avukatı iyi savundu. Kendisi de güzel bir çocuk olduğu için jüriyi etkiledi. Fakat deliller çok açıktı. Bunun için idamına karar verdim. Gazeteler bana karşı bir kampanya açtılar. Sözde haksız yere idam etmişim. Fakat ben kanunların emrettiğini yerine getirdim. Seaton'ı davadan önce tanır mıydınız? Hayır tanımıyordum. Bazı şeyleri açıklamam gerek. Yani küçük hakkında yani Cyril Hamilton. Ben mürebbiyesiydim. Deniz kenarında oturuyorduk. Sahilden uzaklaşmasına izin vermiyordum. Bir gün dalgınlığımdan istifade ederek denize açılmış. Akıntıya kapılmış. Bunu fark eder etmez suya atladım Fakat çok geç kalmıştım Şimdi bu kazayı neden cinayet gibi yüzüme vuruyorlar Haksızlık bu Hadi, hadi yavrum Bütün bunların yalan olduğunu biliyoruz Bunlar bir delinin marifetleri Benim hakkımdaki suçlamanın bir kelimesi bile doğru değildir Ben Arthur Richmond'ı O yüzbaşıyı ölüme bilerek yollamadım Benim alayım da subaydı Keşfe gitti Düşman karşısında kahramanca öldü Her ölen subaydan Kumandanımın sorumludur Beni üzen, ölmüş karıma sürülmek istenen leke, karım dünyadaki kadınların en sadıydı. Benim vahşilerime gelince... Vahşileriniz mi? Gerçek bir hikayedir. Onları kendi kaderlerine terk ettim. Ölüm kalım meselesiydi. Ormanda kaybolmuştuk. Gece bastırınca iki arkadaş geri kalan erzakı yüklenip savuştuk. Adamlarınızı oradan nasıl bıraktınız? ölsünler ee, değil mi? Öyle oldu efendim. Böyle davranmak şerefli bir şey sayılmaz ama... ...ama canını korumak her insanın görevidir. Hepsi öldüler mi? Evet. Yarı hayvan gibi yaşamaktansa ölmelerine göz yumdum. Düşünüyorum da... ...Teyp Londra'da ezdiğim küçüklerden söz ediyor. Lanet olsun. Bu sözü küçükler için mi, kendiniz için mi söylüyorsunuz? Ama yemin ederim ki kaza oldu... Küçük yaramazlar Arasort'tan çıktılar. Arabanın altına adeta isteyerek girdiler. Bu kaza yüzünden bir sene araba kullanamadım. Ne olursa olsun çocukları isteyerek ezmedim. Bir söz söylememe izin verir misiniz? Hayır, hayır Rogers. Demin Teyp bizden de söz etti. Efendimizi öldürmüşüz. Hepsi yalan efendim. Zaten hastalıklı bir kadındı. Bir gece bütün fenalaştı. Ben yaya olarak doktor bulmaya gittimdi. Ne çare doktor geç yetişti. Yani bayanı kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Rogers... Efendiniz ölünce mirastan size bir şey kalıyor muydu? Evet, az bir şey. Bay Blor, siz de biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben mi? Evet, biliyorsunuz ki sizin de adınız var listede. Ha, Londor meselesi. Londra Ticaret Bankası'nda bir hırsızlık olmuştu. Hatırladım. Londor sizin tanıklığınız üzerine küreye mahkum olmuştu. Söylendiğine göre sözü geçen hırsızlıkta yokmuş o. Hayır, vardı. Sonra kürekte mi öldü? Zaten vücudu zayıftı Duyduğuma göre eskiden bazı kötü işlere karışmış Ama sonradan tövbekar olmuş Tersine Sahtekarın serserinin biriydi Yanılmıyorsam Bu meseleyi çabucak çözümlediğiniz için Takdir edilmiş ve terfi etmiştiniz Londor şimdi ben Yalnız görevimi yaptım <Gülüyor> Anlaşılan bütün ömürleri Kanunlara uymakla geçen namuslu insanlar Toplanmış burada Bir ben hariç Ya siz doktor? Tabii sizinki de küçük bir hata... ...bir ameliyat sırasında. Tabii, tabii, iyi niyetinizden eminiz. Benim için bu suçlama ancak pek kaba bir şaka olabilir. Bununla birlikte... ...eskiden... ...gençliğimde... ...bir ameliyat sırasında... ...hastalar bilirsiniz, hastanelere daima çok geç gelirler. İş işten geçmişti. Sakın... ...sakın o gün biraz içkili olmayasınız. Rica ederim. Ama... ...ama... Bilmiyorum emin değilim Beni bekliyorsanız söyleyecek sözüm yok Yok mu? Yani savunmanızı sonraya mı bırakıyorsunuz bayan Emli? Savunma ne demek? Ben her zaman vicdanımın sesiyle hareket ettim Öyleyse ilk soruşturma burada kalsın Söyle bakalım Rogers Adada bizden başka kimse var mı? Hayır efendim Emin misiniz? Kesinlikle efendim Bence en iyi hareket adayı derhal terk etmektir. Hemen hazırlıkları yap Rogers. İmkansız efendim. Neden? Adada motor yok. O da ne demek? Gerekirse karıya nasıl gidilir? Geldiğiniz <gülüyor> motorle. Motorcu her sabah uğrar. Ne lazımsa getirir, gidecek olanları da götürür. Şu halde yarın sabah hareket edeceğiz. Buna kasmak derler, ayıptır. Savuşmadan önce Zinciri Adası'nın esrarını keşfetmek daha sport bence olmaz. Evet. Viskimi bize bu macerayı hazırlayan adamın şerefine içiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Aa, <gülüyor> Öldü, büyük, ne büyük, oluyor? Büyük. Durun, durun durun bakayım Ölmüş bu, Ölmüş <gülüyor> bu. Öldü mü? Nasıl olur? Öldü mü? Bu genç adamın gözümüzün önünde böyle can vermesin Kim? Öldü Adeta boğuldu sanki nefes almadı Whiskey'in içinde bir şey vardı galiba Evet Antoni zehirlenmiş hmm. Kokusuna bakılırsa bardağına siyanürde potasyum konmuş Acaba zehri bardağına kendisi mi koydu hmm, Olabilir Yani intihar mı garip bir açıklama doğrusu Bu kadar neşeli bu kadar hayat dolu Bir insanın kendine kıyacağına inanmıyorum İntihardan başka bir açıklama geliyor mu Aklınıza of, Doktor bütün bu iş bana inanılmaz gibi geliyor Yalnız bir şeye yemin edebilirim ki Kendini öldürecek bir adam değildi o Bence de öyle Cesedi odasına çıkartın eh. Peki. Ben de yardım edeyim Uyumaya çalışsak daha iyi Geç kaldık yorulduk ee, Doğru Herkesin uykuya ihtiyacı var Ben daha yemek odasını toplamadım Eh artık onu da yarın sabah yaparsın Karınız nasıl bir baksanız Rogers Şimdi baktım efendim rahatça uyuyor Siz buyurun odalarınıza çıkın Ben de kapıları kiliyim İyi Bu akşam olanlar çok korkunç. Ama... Ama kim bilebilir benim seyrili öldürdüğümü? Ah Hugo ah beni nasıl kandırdın? Sözde çocuk ölürse bütün servet sana kalacak benimle de evlenecektin. Çocuğun denize açılmasına göz yumdum. Bu olduğunu görürken bile yardım etmedim. Hugo, Hugo sevgilim bütün mı yıktın. Katil olmama sebep oldun. olmak bu akşam da aynı şey oldu. Tomson adeta boğuldu ama ama şunun de buna benziyor. On küçük zenci vardı yemeğe gitti. Biri boğuldu kaldı dokuz. <gülüyor> Korkunç bir şey bu. Bu akşam tıpkı böyle oldu ninnideki gibi. Biz biz kaç kişiyiz burada? Dur bakayım. Evet on tam on kişiydi. Birimiz öldü. Kaldık dokuz Size kötü bir haber vermek için Yemeğin bitmesini bekledim Hı. Hizmetçi Yani bayan Rogers öldü Hayır Üncansız <gülüyor> <gülüyor> Acayip Sebebi neymiş? Şimdilik kesin bir şey söyleyemem. Aletler olmadığı için otopsi de yapamam. Ölüm herhalde normal değildi. Dün gece yatakta bir şeyler yemiş mi? Kocası bir şey içmediğine yemin ediyor. Bir fincan çaya biraz şey tamam. E, yatağın yanında <gülüyor> fincan gibi bir şey yoktu. Zaten böyle bir fincan bulunsaydı bu görüşte olmazdım. Cinayetten sonra ilk iş aleti yok etmektir. Bir adamın bunca yıllık karısını böyle öldürebileceğini sanmıyorum. Başka bir eminiz var mı efendim? Ekmek etti mi? Kusura bakmayın. Bugün motor gelmedi. Hmm. Her zaman kaçta gelir Rogers? 7-8 arası sayın yargıç. Şimdi saat kaç? Ee, ona on var. Hmm, evet. Karınızın ölümüne çok üzüldük Rogers. İlginize teşekkür ederim efendim. Motora gelelim Bay Blor. Neden gecikti dersiniz? Bence bizim burada kalmamızı sağlamak için motorun gelmemesi gerek. Motor gelmeyecektir baylar. Şu halde siz de benim gibi düşünüyorsunuz general. Elbette gelmeyecek. Hepimiz Zinci adasından kaçmak için motor bekliyoruz. Buradakilerden hiçbiri sahile sağ dönmeyecektir buna eminim. Hiçbirimiz anlıyor musunuz? Burası son durak. Her şeyin Olur. Artık motor gelse de bu saçmalıklar sona erse Hepimizin arzusu bu Ben ömrümde hiç bu kadar kolay tuzağa düşmemiştim Ne dersiniz Siz inanıyor musunuz Neye? Bizim uşakla karısının yanında çalıştıkları kadını öldürdüğüne Bilmiyorum Ben eminim ki Teyp doğru söyledi Peki Teyp yalnız onlar için mi doğru söyledi Ne dersiniz Bay Lombard Siz yirmi kişinin bilerek ölmesine sebep oldunuz Ama bunlar vahşi insanlardı Vahşi de olsa insandılar. Evet ben de suçumu itiraf ediyorum. Karımla ilişki kuran yüzbaşı Hamilton'ı bilerek ölüme gönderdim. Ya siz bayan emili ferahlamak istemez misiniz? O kız benim hizmetçimdi. Namuslu olmadığını geç anladım. Hamile olduğunu anlayınca fırtınalı bir havada evden kovdum. Ortada kalınca vicdan azabından kendini öldürdü. Hiç üzülmediniz mi bayan Emili Hayır asla Baylar bana kalırsa odalarımızda asılı ninnilerin Bu ölümlerle tek tek ilişkisi var On küçük zenci yemeğe indi Biri boğuldu Kaldı dokuz Dokuz küçük zenci pek geç yattı Biri uyanmayı unuttu Kaldı sekiz Evet şimdi tam sekiz kişi kaldık Anladığıma göre cinayetleri işleyen Dokuzuncu bir kişi var adada Yani bay Avon denen deli Evet haklısınız Ada küçük olduğuna göre el birliğiyle ararsak bulabiliriz. Evet, evet, evet. Ee, yanında silah olan var mı? Hayır. Ben de bir tane var. Ee, ya siz de baylar? Hayır. Yok. Olur, yok, hayır. Pekala, pekala çok dikkatli olalım. Hava değişiyor, rüzgar artıyor. Daha şimdiden deniz köpük içinde. Bugün iyi çalıştınız baylar Evet bundan da anlaşılacağına göre Bu adada bizden başka kimse yok General MacArthur nerede? Hala ortada yok General deniz kıyısında oturuyordu Gidip biriniz çağırsa iyi olur Ben gideyim Siz yemeğe oturun şimdi gelirim İşte fırtına çıktı Bakın biri koşarak buraya geliyor. General. General makasur. Nasıl? Öldü değil mi? Evet. Ne? Nasıl? Ne? General ne? Cesedi, cesedi getirelim. Evet. Sağ olun. bir şey bu. E ee, doktor Kalp falan değil arkadan kafasına ağır bir cisimle vurulmuş Beyler artık şunu kabul edebiliriz Bay Avun diye biri yok Daha doğrusu bütün bu cinayetleri aramızdan biri işliyor Bu görüşe karşı çıkan var mı? İnanılmaz gibi ha. ama haklısınız Sayın Yargıç Evet katil Doğru. içimizden biri Ben bunu Doğru. asla kabul edemem Bayanlar baylar Bundan böyle hepimiz birbirimize dikkat etmeliyiz. Oh, anlaşılır gibi değil. Kim mi? Yani, e, e, e, Bütün bunların doğru olduğuna emin misiniz Lombard? Yani katilin içimizden biri olduğunu? Evet, evet. Mantıksız değil ama inanmak da güç. Zaten dünden beri başımızdan geçenlerin hangisini inanılır ki? Yalnız generalin önümü şunu açıkça ispat etti ki artık kaza da, intihar da söz konusu olamaz. Cinayet var. Üç tane cinayet. Şüphelendiğiniz biri var mı? Hmm. Evet Yargıç Vorn bence, bence akla en son o gelebilir Ben doktordan şüpheleniyorum hmm. Katil kim Bay Blur? Evet. Katil kim? Ben de kendi kendime bunu soruyorum Peki ama bu canavar bizden ne istiyor? Bilmiyorum ama delinin biri olduğu muhakkak Aa, Ben Lombard'dan kuşkulanıyorum O yirmi kişiyi rahat öldürmüş Bizi de öldürmeyeceğine malum Beni şu ihtiyar kızdan Emine'den çekiniyorum. Korkunç bir taraf var onda. Tanrım beni korkutan da bu. Kimden şüphelenmeli bilmem ki. Yeter artık. Ha? Bırakın bu fısıldaşmaları. Buradan çıkmamız lazım anlıyor musunuz? Ne pahasını olursa olsun. Sanmıyorum. Bu havada imkansız. İçinde bulunduğumuz korkunç durumu öğrenseler bile... ...hava yatışmadıkça buraya hiçbir tekne yanaşamaz. Öyleyse... Hepimiz yataklarımızda katledileceğiz. Daha şimdiden üçümüzü öldürdüler. İyi ama onlar gafil andılar. Biz artık işin farkındayız. Ben yatmaya gidiyorum. Ben de. Kapılarınızı kilitleyin. Dememe lüzum yok herhalde. Günaydın. Siz de yeni kalkıyorsunuz anlaşılan. O oh, saat epey ilerlemiş. Sizi de mi uyandırmadılar? Saat kaç? Bakayım. Onlar 20 var. Of, amma da uyumuşum. Rogers nerede? Ben de size onu soracaktım. Ne demek? Basit. Zile cevap vermiyor. Ortada yok. Ateşte yanmamış. Odasına baktınız mı? Evet. Yok. Acaba bir yere saklanıp bizi gözetlemesin? Korkunç. Çok korkunç. Uşak Rogers ölmüş. Bodrum'la balsele kafası parçalarmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu Böyle bir vuruş için katilin çok güçlü biri olması gerek Hayır balta ağır bir silahtır ama bir kadın da pek hala kullanabilir Ne evet. demek istiyorsunuz dolaşıyordum Bodrumdan sakın ayaklarını görünce anladım öldüğünü Benden şüphelenemezsiniz Kendinize gelin bayan Size suç yükleyen yok Bu adada ağrı bulunmaz mı Bana söyleyeyim bakalım balı nereden alacağız kim alacak bana neden öyle bakıyorsunuz ha. Hani delirdi sanıyorsunuz ne, Niye hatırlayın Yedi küçük zenci Bir küçük baltayla odun kesti Biri iki parça oldu Kaldı altı Altı küçük zenci kovana dokundu Birini arı soktu Kaldı beş <gülüyor> Ne komik <gülüyor> Ne basit <Kendin> <gülüyor> Teşekkür ederim doktor Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Biz Emili ile kahvaltı hazırlıyoruz. Bir parça odun getirir misiniz baylar? Vera dikkat edin yemeği yakacaksınız. Aa, affedersiniz bayan Emili. Tanrım ne çabuk akşam oldu. Bugün de motor gelmedi. Şaşılacak kadar sakinsiniz siz. Ben sinirlerime hakim olmasını bilirim. Ölümü düşündünüz mü? Ölümden korkar mısınız? Tanrı inananları korur. Gecenin dehşetinden, gündüzün belasından ürkme. Neyse bırakalım bunları. Sen şu tabakları içeri götürvere. Pekala. Emil, bayan Emily. Yetişin Yetişin bağlan Emine ölmüş Yetişin Emin. Neden ölmüş doktor? Ben buradan çıkarken sapa sağlandı Görüyor musunuz boynuna bir şırınga yapılmış He. Bakın bir ağrı Size söylediklerimi hatırlayın Bu hayvancık sokmuş olamaz Şırıngayı insanlar kullanır Bu Bu bir rastlantı olamaz Katil hazretleri ninidekileri Olduğu gibi uyguluyor Şırgınlık bunlar Rezillik Hepimiz çözülmüşüz Tersine Ben aklımız başımızda olduğuna eminim Şırıngayı buraya kim getirdi Ben Ama yemin ederim ki ben kullanmadım of. Pekala Cesedi odasına çıkaralım bari Zavallı kadın Ben de ondan şüpheleniyordum Hepimiz birbirimizden şüpheleniyoruz Çok korkunç Katil her kimse bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor Bir silah sesi Duydunuz mu Yargıç Yağıç çok aramızda. Ah, yeter! Yeter artık. Tahammül dayanamayacağım Ne oldu Vera? Yağıç, yargıç odasında. Nasıl? Bakın, yargıç yatağında yatıyor. Üzerinde de mahkemede giydiği cübbesi var. Alnında da kocaman bir kurşun deli <gülüyor> Ne korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Dideki gibi Beş küçük zenci yasaları inceledi Bir avukat oldu Kaldı dört Dört kişi kaldık Ne yazık ki ölmüş Yakından atılan bir kurşunla alnından vurulmuş Ölü mani olduğu için acı çekmemiş Tanrım Tanrım Lütfen, lütfen kendinize gelin Vera Baylar aşağı inelim Ben de ondan şüpheleniyordum. Onun günahını aldım. Birimizin daha masum olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki çok geç. Ne yapacağız şimdi? Önce karnımızı doyuralım. Yaşamak lazım. İşte dört kişi kaldık. Şimdi sıra kimde acaba? Kendimize dikkat edelim. Baylar fırtına dinliyorum. Umarım yarın yardım gelir. Hiç sanmam. Fakat fakat. Biz salı yapıp buradan uzaklaşabiliriz Tamam ne olur yalvarırım bir şeyler yapın Ben ölmek istemiyorum Kim ister ki Vakit epey geçiyor oldu Yatsak iyi olacak Herkes kapılarını iyice kilitlesin Odalarımızla emniyette oluruz Bu olanlar sinirlerimi iyice bozdu Neyse Odamda bana kimse yaklaşamaz Acaba katil kim? Mutlaka doktordur. Ah, onu suçüstü bir yakalasam, Tanrım, uzun zamandır dinimden uzak kaldım. Ama buradan bir kurtulsam, dinime bağlı bir insan olacağım. Landor'un hayali gözümün önüne geliyor. Suçsuz olduğunu bildiğim halde, yalancı tanıklık yapıp mahkum olmasına sebep oldum onu. Tanrım, sen beni affet. Şu sandalyeyi kapıya dayayım. Heh, tamam Artık kimse içeriye giremez Ele girsin Zavallı yargıç Zavallı Emir. Sizin katilinizi yakalayacağım Yemin ederim O ne Dışarıda bir ayak sesi var Kim olabilir Buraya yaklaşıyor Katil ortaya çıktı galiba Kapının önünde durdu Hadi bloğru Bir cesaretle fırla dışarıya Ama Korku, ah, ah. ayak sesi aşağı iniyor. Ne olursa olsun, ne olursa olsun yakalamalıyım onu. Bu bir tuzak olsa bile. Sen misin Bloch? Evet. Sen de duydun mu? Aşağı iniyor. Bu, bu mutlaka doktordur. Koşalım be. Bak, bak kapıdan çıkıyor. En iyisi dönmesini bekleyelim. Verayda çağıralım mı? Ha. Vera. Kimsiniz? Ben. Ben Bulon beraberiz. Ne oldu? Katil ortaya çıktı. Doktor muyum Evet. Nerede şimdi? Dışarıda. Biz de takip edeceğiz onu. Sen kapını iyice kilitle ve biz gelmedikçe katiyen açma Yok ben de geleyim Yalnız kalamam burada Eee Ortalıkta yok Nereye gitti acaba Bence en iyi çare geri dönmek yok, hayır. hayır burada kalıp sabah olmasını bekleyelim Eve döndüyse bizi kuş gibi avlar Bağ oldu Hadi Hadi tepeye çıkalım Ben aynayla karşıya işaret vereceğim Belki bir işaretimiz anlarda yardıma gelir Saatlerce işaret verecek halim yok doğrusu Hem bundan bir netice çıkabileceğini de sanmıyorum Açlıktan ölüyorum En iyisi eve döndüm Yok hayır açlıktan öleceğimi bilsen de gene eve girmem Haklısın Haklısın burada emniyetteyiz Saçma ne olursa olsun ben eve gidip yiyecek bir şeyler alacağım Sakın ha gitmeyin Ben kadın sözüyle hareket etmem Gitti Bari biz de deniz kıyısına yürüyelim Belki bir tekniğe rastlarız Bakın Bakın deniz kenarında bir şey var Hı? Evet e Koşalım Doktor bu. Bu durumda katil olmasına imkan yok Denizde boğulmuş çünkü Aa, Demek katil blormuş ha, Hayır katil sensin Sensin o Ne demek istiyorsun kendine gel Haklısın galiba Özür oh. dilerim Oh elbette. Şu anda burada ikimiz kaldığımıza göre başka türlü olmasına imkan yok. Evet. Evet. Şey cesedi kıyıya çekelim. Boşverin. Kalsın orada. Yok hayır. Rica ederim onu böyle bırakamayız. Pekala. Pekala. Tutun bakalım şöyle. Aa. Aa. Tamam. Durun dikkat edin düşüyordum Hey ne yapıyorsun Kaldır ellerini havaya Lombard Ne yapıyorsunuz O silahı Benim silahımı Seni yılan seni Demek bunları yapan sendin Cesedi çekmek numarasıyla silahımı da çaldın Cebimden demek Yo, hayır. Bu yalnız bir emniyet tedbiri ee. Size inanmıyorum Lombard Bunun ee. için silahım bende kalacak hmm. Verin onu bana Lütfen ver hayır, hayır yaklaşmayın yaklaşma vururum yoksa Saçmalamayın Yaklaşmayın diyorum Tanrım Nasıl yaptım bunu nasıl Fakat katilin o olduğuna şüphem yok Artık rahatça eve Blor'un yanına dönebilirim Kurtuldum artık Kurtuldum Blor Blor Katili öldürdüm Neden dışarı çıkmıyorsun hala Blor Blor Tanrı O ne Balkondan bir ceset sarkıyor hallarımı alayım bari. Hiçbir şeyden korkmamak neyi? Artık bu villada bana hiçbir şey korkunç gelmiyor. <gülüyor> Hugo. Hugo. Hugo adam da beni bekliyor. Çocuk öldüğüne göre evlenebiliriz. Odama gidip gelinliğimi giyeyim. <gülüyor> Hugo sen istiyor musun o ipi boynuma geçirmemi Demek benim gelinliğim bu Evet Hugo Evet istediğini yapacağım Nasıldı o ninni Ha şurada yazıyor Bir küçük zenci tek başına kaldı Gitti kendini astı Tamam Seril Yavrum kayalara kadar yüzebilirsin. Korkma. Korkma ben varım. Boğulmasın korkma canım. <gülüyor> korkma canım. Şu sandalyeye çıkıp ipi boynuma geçireyim. Heba! Bak düğün çanlarımız çalıyor. Yanına geliyorum. Şu sandalye bir tekme. Tamam. Tüm bunlar inanılır şey değil. Biliyorum şef. On kişi ölmüş. Adada başka canlı insan da yok. Böyle masal olur mu? İyi ama bunları kesinlikle biri öldürdü. Karanlık bir iş. Köydeki balıkçılar ne diyor? Hepsi de namuslu insanlar. Adayı Bay Avın adında birinin satın aldığından başka hiçbir şey bilmiyorlar. Hmm. Bay Avın'ı buldunuz mu? Hayır şef. Öyle bir adamın varlığı da şüpheli. Öyleyse adayı kim almış? Morris adında bir komisyoncu. Ne diyor? Bir şey diyemiyor şef çünkü o da öyle bulundu Bu kadar senelik meslek hayatımda böyle karışık şey görmedim <Gülüyor> Alo Ben emniyet müdürü Gordon Evet Evet evet Pekala hemen geliyorum Adada bir ses bandı bulunmuş Dinlemek için bizi laboratuvara çağırıyorlar Hemen gidelim Evet şef. Ses bandını deniz kenarında bulmuşlar. Kayaların arasında sıkışmış kalmış. Denize atmak istendiği belli. Çalıştırayım mı teybi? Çalıştır bakalım. Beni gözümü kırpmadan hatta bir gizli zevk duyarak insanları ölüme göndermekle suçlarlar. <gülüyor> Bu doğru değildir. Çünkü gerçek suçluyu ölüme mahkum etmek değil, bizzat öldürmek zevklidir. İsterseniz siz buna cinayet işlemek arzusu değil. Cinayet işlemek istiyordum. Ama adi bir cinayet değil hiç akıl almaz bir cinayet. Bir gün bir doktorla konuşurken... ...Cezasız kalmış cinayetlerden söz açıldı. Örnek olarak bir olay anlattı doktor. Müşterilerinden yaşlı bir kadın varmış. Kalp hastasıymış. Bir gece ölmüş. Doktora göre... ...bu ölümden kadının hizmetkarları suçluymuş. Koklatılması gereken bir ilacı koklatmamışlar. Tabi... ...tabii bunu mahkemede ispat etmek imkansız olduğu için... ...cinayette cezasız kalmış. Doktor... ...karı koca olan hizmetkarların suçlu olduklarına yemin ediyordu. İşte... İşte bu konuşma yıllardır kafamın içinde duran cinayet fikrine birdenbire uygun bir zemin açıverdi. On küçük zenciininisi de yıllardır zihnimi kurcalardı. Buna göre cinayetleri tasarladım <gülüyor> ve ve kurbanlarımı bu. Muciz aracılığıyla adayı satın aldım ve ve bütün işlerimi ona gördürdüm. Adaya hareket etmeden önce de onu öldürdüm. 8 Haziran günü buluşmak üzere kurbanlarıma çeşitli mektuplar yazarak onları adaya davet ettim. Ben de... Ben de aralarına konuk gibi karıştım. İlk cinayeti... Thompson'un bardağına zehri koymakla başardım. Daha sonra... Daha sonra rahatsızlanan aşçık adına fazla uyku kapı verdim. Erkeklerin... Adayı aramak fikirleri çok işime yaradı. Evet, bir aralık terastan kalkıp generalin işini de bitirdim. Bu, bu üçüncü cinayetten sonra herkes birbirinden şüphelenmeye başladı. Bu hava içinde ben doktorla anlaştım. Doktor bana güveniyor... ...ve Lombard'dan şüpheleniyordu. Zavallı adam... ...katilin... ...Yarzıç Warren... ...yani ben olduğumu nereden bilsin? On <gülüyor> Ağustos'ta... ...Rogers'ı öldürdüm. Ateş yakmak için odun kesiyordu. Baltayla arkadan vurdum. Daha sonra mutfakta yalnız bulunan Emili iğneyle zehirledim. Ninni'ye uysun diye içeriye bir arı salmayı da... İhmal etmedim Doktor Bir tek bana güven duyuyordu Onunla Anlaştık Ve ben kendimi Tabancayla ölmüş gibi gösterdim. Beni doktor muayene Ettiği için Ölmediğimi anlamadılar Böylece herkes beni öldü sanacak... ...ben de katili serbestçe yakalayacaktım! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zavallı doktor! Nasıl da inandı! Doktorla... Geceye, deniz kenarında buluştuk. Bilinçli bir şekilde gürültü ederek, onları dışarı çektim. Benimle deniz kıyısında olan doktoru da... ...bir tekmede uçurumdan aşağı denize yuvarladım. <gülüyor> Tekrar eve döndüm ve eve yalnız gelen Bluor'un kafasına ayı heykelini yuvarladım. Şimdi... ...dışarıda iki canavar kalmıştı. Vera'nın Lombard'ı haklıyacağından emindim. Vera, Lombard'ın tabancasını cebinden gizlice çekti. <Gülüyor> <gülüyor> Silahsız ne güzel şey İş artık tamamdı Tavandaki halkaya ipi geçirdim İlmiyi hazırladım Altına bir iskemle koydum Vera odasına gelince şaşırdı Bu psikolojik bir tuzaktı İnanılmayacak kadar güzel bir sahne Vera ...ipte sallanıyor. Ben de... ...karşı odada yattığım yerden... ...ömrümde... ...ömrümde durmadım. ...en büyük bir sevkle ...onu seyrediyordum. Tabii... ...bu banda bunları söylerken... ...Zenciğe Adası'nın esrarını kimse keşfedemez diye düşünüyorum. Kim bilir? Polis belki de benim sandığımdan daha zekidir. Ama... ...ama eminim ki bu bandı bulmadıkça... ...düğümü çözemezler. Evet. Bana, bana gelince... ...ben... ...ben... Ben zaten akciğer kanserine yakalamıştım. <gülüyor> Doktorum en fazla altı ay daha yaşayabileceğimi söylemişti. <gülüyor> o, onun için... ...bu arada kendi hayatıma da son vereceğim. Tabi... ...tabii... ...nideki gibi. Yargıç giysileri içinde. fırtına geçip balıkçılar yetiştiklerinde, Zenci azasında çözülmez bir bilmeceyle karşılaşacaklar. Becerebilenler için yaşamakta, Ölmekte eğlenceli şey. Allah smırlatık. Cinayet Adası adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Agatha Christie. Radyoya uygulayan Cemalettin Özel Biçer. Reji Ersan Uysal. Efekt, Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Eddie Metin Çekmez, Martin Engin Akçelik, Philip Kayhan Yıldızoğlu Yargıç Warren Türker Tekin, Vera Celile Toyon, Emily Hale Akınlı, General MacArthur, Nüvit Özdoğru, Blor Turgut Boralı, Doktor Armstrong, Şener Şen, Hizmetçi Oya Aydınat. Antoni Atacan Arseven, Polis Şefi Ersan Uysal, Polis Engin Köprücü, Uşak Metin Çoban. Bu geceki radyo tiyatrosu sona erdi. kalın sayın dinleyiciler.